Muhterem efendim, evrensel insani değerleri çok zengin olan ve bu değerleri kurduğu medeniyetlerle asırlar boyu temsil eden milletimizin son birkaç asırdır kendisini ifade edememesinin sebepleri nelerdir? Milletimizin sahip olduğu bu zengin şuuralt müktesebatını aksiyona dönüştürmesi için neler tavsiye edersiniz? Yani evrensel insani değerler derken gönlümüzde biraz daha meseleye farklı yaklaşılıyor ve farklı bakılıyor. Ama İslami değerlerden onları farklı müteala etmek doğru değildir. Diyerek belki hallufas edebiliriz bu meseleyi. Yani deriz ki, insanların insani değerler olarak ön çıkardıkları bazı şeyler var ki, bunlar gerçekten insani değerler değil. Belki insanın değerini düşüren şeyler. İslam gerçek insani değerleri tespit etmiş. Bunu şu mülazayla açabiliriz. Hüsn-Kubuh mevzuunda, Eş'arilerle matüedilerin farklı mütehalaları var. Malum Eş'ariler diyorlar ki Hüsnü akli yoktur, kupa akli de yoktur yani. Bir şeyin güzelliği ve çirkinliği ancak Şari'in o mevzudaki beyanıyla ortaya çıkar. Üstad da bu vesvese bahsinde öyle diyor biraz. Yani orada suale cevap sadedinde konuşurken Eş'ari düşüncesini tercih ediyor. Esasen Akideye müteallik meseleleri incelikle takip edenlere göre üstad buz gibi bir mahturiydi yani bütün düşüncelerinde. Fakat orada birine cevap veriyor. Amel zatında güzeli şudur, güzeldir o. Dolayısıyla güzeli tutturma. Oysa ki mesele şarihin emrettiği şeyleri yerine getirme. Onu getirirsen sen güzeli yakalamışsın demektir. Evet onu terk ettiğin zaman da çirkine düşmüş sayılırsın yani. Hüsnü akli, hüsnü şer'i, kupu akli, kupu şer'i meselesi o farklılık içinde. Şimdi orada maturidiler diyorlar ki, Teâlâların arz ederken menessa sona bağlamak istiyorum. Diyorlar ki, hüsnü akli vardır, kupu akli de vardır. Fakat insan orada tam belirleyiciliğini ortaya koyamayabilir. İsabet yükme varmayabilir. Şeriatı mevzuda. Zatında vardır o çirkinlik de, işte bu çirkindir der ve böylece bizim için tebellül eder, tebegün eder o. Bu güzeldir der, emreder, Onu da güzelliği tebellül eder ve tebegün eder diyor. Şimdi meseleyi insani değerler açısından, evrensel insani değerler açısından ele alacak olursak, insanlık bir kısım değerler ileriye sürmüş öteden beri. Mesela insani mana ile alakalı diyelim. İnsanın hürriyetiyle alakalı, vicdanıyla alakalı, vicdan hürriyetiyle alakalı. Evet, alınıp ile alakalı değişik değerler, ahlaki değerler olarak. Kadın değerleri, erkek değerleri değişik şeyler ortaya atmışlardır insanlık. da ve hikmeti vücudu vardır. Akıl bulduğu her şey akıl buldu diye merdut değildir. Aklın bulduğu güzel şeyler vardır. Ama burada hallü etmek Allah'a mahsus bir şeydir. Dolayısıyla onu şari hakiki bilir. Hatta şari hakiki derken yani ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir şari Fakat ona zat-ül söz konusu olduğu yerde hakiki şari denmez Efendimiz sallallahu ve sellem. Tazim ifadesi olarak Hazreti şari derken Efendimiz'i de kastederiz. Efendimiz'e de bildirmesiyle Efendimiz bilebilir. Yani Efendimiz bilemeyebilir onları. Çünkü yedir ikaz buyuruyor, tasih buyuruyor, düzeltiyor bazı şeyleri. Şimdi Evrensel İnsani Değerler Mevzulu'nda insanlık dünden bugüne bir kısım değerler örgülemiş, bunu kendi kültürüne mal etmiş ve sonra mevsimi gelince sunmuş bunu insanlığa. Kültür değişik zamanlarda dinlediğiniz gibi insanın şuur altı müktesebatının belli tedayilerle ortaya çıkması demektir. Bir yönüyle bu Freud'un libidosuna da esas saydığı, bazı şeylerin şuur altında böyle yerleşmesi, onlar sonra belli çağrışımlarla ortaya çıkması ve dolayısıyla insanı yönlendirmesi, insanı tesir altına alması gibi bir şeydir. Kültür dediğimiz şey de odur yani. Yaşanır bazı şeyler. Kültürümüzün temel kaynakları mülazası ile meseleye bakın. Yani bizim dinimiz, diyanetimiz, edille-i şeriye asliyemiz, edille-i şeriye feriyemiz, Toplum içinde Edile-i Asliye ve Edile-i i Fer'iye Fer tarafından filtre edilmek suretiyle bir toplumun getirdiği adetler, ananeler, gelenekler vardır. Hatta örfler vardır. Örf dediğimiz şey şer'idir zaten. Yani onun menfisi olmaz. Onun Örfün menfisi münkerdir. Evet, filtre edilmiş dolayısıyla kabul edilmiş demektir Türk toplumunun. Filtre edilip de böyle geçmişten getirdiği pek çok güzel şeyler vardır. Din bunlara karışmamış, bir şey dememiş. Geçsin demiş yani, onları vizeli saymıştır. Dolayısıyla onlar bizim kültür değerlerimizin birer parçası halinde bize mal olmuşlardır. Yaşamışızdır bunları, toplumca yaşamışızdır. Yaşama tevarüz edilmiştir. Düğünlerimizde, derneklerimizde, bazı şeyleri seslendirmelerimizde, evliliklerimize nikahlarımızda, nikah merasimlerimizde, hatta aşk-ı yani bir farklılıktır bunlar. Kendi romantizmimizde filan bir farklılıktır, kabul edilmiş bunlar. Bir toplum için. Bunlar kültür değerleridir yani, bir toplumun kültür değerleridir. Ama bunların bazılarında biz isabet ederiz, bazılarında isabet edemeyiz. Burada meseleyi hallufas eden şeriattır, şaridir. Şari o mevzuda hükmün ortaya koyunca bu tamamdır, bu değildir deriz orada yani. Orada öyle bir ayıklama yaparız, işin içinden sıyrılırız. Şimdi evrensel insani değerler, toplumlar kendi kültürleriyle onları ortaya koymuşlar, sahip çıkmışlar, onların müdafasını vermişler. Onları koruma mevzunda ciddi cihet gayret göstermişler. Ama gerçek insani değerlere gelince onları dinimi bin İslam ortaya koymuştur. Hatta Tevrat ortaya koymuştur, eski ahit, bütün sufu ile ortaya koymuştur, yeni ahit, değişik misalları ile ortaya koymuştur bazı şeyler. Tavsiye ihtiyacı olan bunların, veya daha sonra tebliğ-i uğramıştır bunlar. Yeniden düzeltilmesi icab eden şeyler vardır. Her neyse, yani bu mevzuda hakem din bin İslam'dır. Bir manada Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı beyandır. Dolayısıyla insani değerler derken bence onlar da aramak lazım, filtrelidir ondakiler, ondakiler vizelidir. İnsani değerler vizelidir. Yoksa mesela insani değer deyip de kadına mutlak bir serbestliği tanıma, bohemliğe kapı aralama demektir. Belki de ardına kadar açıma demektir. Bu açıdan dinin o mevzuda hükmü çok önemlidir. Din tarafından filtre edilmesi. Bir filtrasyon görecekse şayet dinin yapmaz onu. Çok önemlidir. Gerçek insani değerler onlardır. Biz o değerler üzerinde duruyorduk. Bir manada 5. asra kadar bazı sarsıntılar yaşasak da fakat hep o değerlerdi yani. Hatta kavga ettiğimiz zaman, biz birbirimizi öldürdüğümüz zaman bile yine o değerlerin hatırına yapıyorduk onları. Birinin bağrına hançeri saplarken bir harici veya tersi bir nasibi gibi ...hançer hesaplarken yine o değerlerimiz hatırına yapıyorduk. Çoğu iştahattı onların yani. Kavim ve kabile mülazasına dayalı olanın da... ...Üstad Hazretleri da bir çerçevede ifade ediyor. Yezid'in tavrı oydu diyor. Daha sonraki Emevilerin, Velid'in tavrı... ...belki Abdülmenk'in tavrı da oydu. Emeviler diyorlardı, ben diyorlardı. Ama genelde o insanların haline bakılırsa... ...üçüncü asra kadar mutlak güzellik vardı... Kavgalar, Üstad'ın yine o enfes yaklaşımıyla Cenab-ı Hak bu asrı çalkaladı, yangın var dedi. Bir kısmı hadise koştu, bir kısmı tepsire koştu, bir kısmı fıkha koştu. Dinimi mübini İslam'ın esaslarını sağlam, zemini oturtmak için sağlam bir blokajı oturtmak, sarsılmasın diye. Adeta onlara stat verdi ve koşturdu onları diyor. O mülazaya hepimiz, hepiniz katılırsınız. Evet, Beşinci asırdan sonra kısmen sarsılmaya başladı bazı değerler. Mesela o güne kadar beraber gelen, sistemli sistemsiz bugün Enes Hoca'nın da Zümrüt Tepe'lerine yazdığı bir ön sözde enfes ifade ettiği gibi tasavvuf ekolleşmeden evvel sufi düşünce, İslam'ın ruhi hayatı belki onu vurgulamak lazım. İslam'ın ruhi hayatı, Efendimiz'in hayatı seniyeleri Mevlana Şibli, Hassi Saadet Serisi'nin iki cildini ona ayırmış. Efendimiz'in manevi hayatı, zühtü, takvası, inceliği, Allah'la münasebetleri ve metafizik derinlikleri bunları ifade ediyor. Sofiler de daha sonra sistemsiz 5. asra doğru gelirken de 4. asrdan sonra 5. asra gelirken de sistemleşmiş ekoller olmuş. O hücvirinin yetiştiği Kuşeyli'nin yetiştiği dönem Ebu Talip Mekke'nin yetiştiği dönem o dönem oluyor. İşte o dönemde yine belki öyle bir Büyük bir ekol kurmuş, bir kitap ortaya koymuş değil de ebul el khareqani de o devirde yetişmiş insandır, o devrin insanıdır. Sonra değişik bu tasavvuf ekolleri halinde tarikat diyebilirsiniz. Sistemleşiyor bunlar. Sistemler halinde bize kadar intikal ediyor. Şimdi belli bir dönemde bunlar İslam'ın ruhi hayatı. Yani medresedeki insan da çok zahid, çok abid. Görüyorsunuz, ricali okuyoruz. Her gün yüz zekat namaz kılan insan sayısı o kadar çok ki sayamayacağımız kadar. Savmü dehr oruç tutan insan sayısı bilemeyeceğimiz kadar çok. Veriyadan kaçınan insanlar, her şeyi ihlasa bağlayan insanlar. Her gün yüz zekat namaz kılıyor ama bir tek dokunduğu zaman hemen kalkıyor seccadesini topluyor. Aman derler ki bu adam ne zaman gelirse namaz kılıyor ama ben öyle görmesinler diyor. Yüzde doksan dokuzu böyle tanıdığınız tanıdınız o insanların çoğunu. Yani söylerken hususiyetleriyle hemen hatırlarsınız. O birinci asır, ikinci asır, üçüncü asır gökteki melekleri gıpta ettirecek mahiyette. Fakat belli bir dönem gelmiş ki ilim demişler, ayırmışlar onu. Yani birisi hadde senan filan, hadde senan filan, hadde senan filan. Fakat hep hadde senada kalmış öbürü. Öbürü de kâle filanın hakeza, fi tefsiri ayeti filanın hakeza. Onlar da ona takılmış kalmışlar. Ha rivayet, ha dirayet, ha rivayet, ha dirayet. Onlar da ona takılmış kalmışlar. Veri tarafta, fünunu müspete, ta memun dönemine tekadüm eden yıllarda arzın çapı ölçülmüş. Çok birkaç milim yani eksiği vardır onun. Çok enteresandır. Batılların aklı yermez o işe. Bugünkü ölçülerle de onu ölçemezdir. Arzın çapını ölçmüşler adamlar. O dönemde o sinüs, kosinüs meselesi hep Müslümanlar mahsus şeylerdir bunlar. Bir şey münasebetiyle kısmen arz etmiştim o. Her alanda kullandıkları o içler filan bugün Batı'nın anlayacağı şeyler değil. Çok erken dönemde. Şimdi o zaman Fünun-u Müsvet'e ayrıldı, medrese ilimlerinden ayrıldı, ayrı bir şey oldu. Medrese ilimler tasavvuftan ayrıldı ve böylece işte o kopukluk başladı. O kopuklu şöyle böyle yani yine selamlaşıyorlardı birbirleriyle Fatih dönemine kadar. Biraz da Hz. Üstad'ın verdiği ölçüler içinde konuşuyorum. Bana göre diyor 5. asırda bitmiştir bu. Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle tamamen iş sona ermiştir. Orada artık bizim bize ait o düşünce tarzı, bizim bize ait tefahusumuz, bizim bize ait anlayışımız bunlar yok olmuştur tamamen. Her şey durmuştur. İştahat da durmuş o mevzuda, tercih de durmuştur. Mukayeselerde durmuştur, ilmi açılmada durmuştur, Fünun-ü Müsvete'de durmuştur. Hem tasavvufta hem medese ilimlerinde hem de günümüzde mektebin sahip çıktığı ilimlerde yani Fünun-ü Müsvete'de bunlar taklit sadece yaşanmıştır, şablonculuk yaşanmıştır ve tabii kalmıştır. Şimdi böylece biz kendi kültür değerlerimizden uzaklaşmışızdır. Bu evrensel insani değerlerden de uzaklaşma demektir. Sadece insana saygı, sadece insana ahlaki değerlere saygı, sadece kadını kendi konumunda kabul etme, erkeği kendi konumunda kabul etme terbiye sistemimiz nedir, insan nasıl yetişmeli, bir insan nasıl Enderun Efendisi olarak yetişir, meseleyi sadece onlara bağlamamak lazım. Genel kültür değerlerimiz var, genel insani değerlerimizdir bunlar bizim. Ve böylece önce birbirinden kopmalar olmuş, sonra bu kopmalar içten içe bize kaybettirmeye başlamış. Çünkü tesadüm başlamış aramızda. Yine üstadın enfes ifadesiyle taarüzlerin, tesakutların ağında değerler ayaklar altına gelmiş, dökülmüş hep. O onu naksetmiş, onun aleyhinde olmuş, onun aleyhinde olmuş. Yeni bir şeyler ortaya koyacaklarını birbirlerini yemekle meşgul olmuşlar. Birbirlerini yemiş bitirmişler ve bu arada bir millet yemiş bitirmiş. Şimdi sen mesela ikinci şıkkına bakıyorsun. Onları nasıl kazanırız? Neden yani o insanı, değerli, insanı değerlerden uzaklaşmışız? O zaman meseleyi herhalde şöyle ele almak lazım. Biz yeniden kendi kültür kaynaklarımıza dönmek suretiyle ancak onları elde ederiz. Kendi değerlerimize dönmek suretiyle ancak elde ederiz. Biz kendi değerlerimize sahip çıktığımız zaman isterse doğrudan doğruya onlarla, isterse onlara bağlı yeni iştahatlarımızla o mevzuda o yeni mütalyalarımızla, yeni mülahazalarımızla yeni şeyler geliştirecek. Gerçekten yeniden bir kere daha insanla, insani değerler mevzuluna bir şeyler ifade etme imkanı bulacağız. O kendi insani değerlerimizle biz kendimizi uzun zaman ifade etmişiz. Gerçekten bize hayranlık duymuşlar. Tabii çok eski devirlere gitmeye lüzum yok. Pierre Loti Türkiye'de Osmanlı Devleti içinde, sergilerin dibinde, bir mezar arzusuyla yaşamış. Demek ki biz baş aşağı gittiğimiz dönemde bile başkalarının üzerinde hayranlık uyaracak kadar cazip bir yanımız vardı. Ben o dönemi beğenmiyorum. Fatih dönemini de beğenmiyorum. Bir manada Hz. Üstad'a iktidar ederek İmam-ı Gazali sonrası dönemi de beğenmiyorum ben. Çünkü tevakkuf yaşanıyor, durgunluk yaşanıyor. Böyle cevval malar, beyin fırtınası yapabilecek fikirler, düşünceler yok Dünyamızı cazip hale getirecek, dünyanın dört bir yanından fikir göçlerine sebebiyet verecek olumlu bir ortam hazırlanamamış. Beğenmiyorsun onu ama fakat hani bir döküntü dönemi diyebileceğin yani bir dönem o dönem bile ben aşağıdaki salonu astığım figürler falan var. Yani ben onları toplumumuzun bizim temel yapısını aksettiren şeyler olması itibariyle her bakışımda gözlerim doluyor. Orada kupkuru bir çeşme var, oturan insanlar var. Fakat bana o kadar cazip geliyor ki pezadan adamlar gelse ve astronotlar kıyafetinde olsalar onlar kadar bana cazip görünmüyor. Köküm bana çok cazip görünüyor. Kaldı ki onlar belki 17. 18. asra ait şeylerdir onlar. Kravürler. Bunları İzmir İlahiyat Fakültesi'ni Mehmet Aydın Bey var e de dekanken gezdirdi bana. Değişik duvarlarda yine aynı... İhsaslarla, ihtisaslarla duyarak temaşa ettim ben. Sağ olsun yani hiç unutamam. Koridorlarda değişik yerlerde vardı. Böyle zevkle temaşa ettim onları. Şimdi bizim sukut dönemimiz, baş aşağı gittiğimiz bir dönemdir. O bile batıda hayranlık uyarıyor. Onların demelerine bakmayın, taarruzlarına bakmayın, tecavüzlerine bakmayın. O dinimize, diyanetimize düşmanlıktan dolayı, hasetten dolayı, çekememezlikten dolayı Fikir dünyası meseleyi öyle bakmıyor, ilim dünyası öyle bakmıyor, estetik adamların meseleyi öyle bakmıyor. Ahlakçılar şimdi etik diyorlar, meseleyi öyle bakmıyorlar yani, onlar çok farklı görüyorlar, takdirle iade ediyorlar. Kaldı ki bir yönüyle, o tabir caizse şayet, o dönemler bizim döküntü dönemimizdir. Sahabi döneminde bile kullanılıyor yani, tabiindeyince deyince, onlar husale tabiriyle ifade ediyor. Belki fâle de aynı şeyi ifade ediyor, döküntü demektir, kalburun altına geçen şeyler mi kalbur üstünde kalamayan şeyler demektir. Sahabi kalburun üstünde kalmış, tabinin kıvamında olanlar kalburun üstünde kalmış, bunlar da Osmanlı'nın kalburun altına geçenleri. Kalburun altı, kendilerini kalbur üstü sayan adamları bile hayret ve sevk ediyor. Demek ki, belli ölçüde kültür değerlerimiz, bizim evrensel, insani değerlerimiz ifade edilmiş. Ama yavaş yavaş biz kendi değerlerimizden, ahlaki değerlerimizden, kültür değerlerimizden uzaklaşınca hiç farkına varmadan insani değerlerden de uzaklaşmışız. Uzaklaştığımız şeyleri ifade edemeyiz ki. Ben küçük bir iki şeyle de onu arz edeyim. Ben yetiştiğim dönem itibariyle milletimiz o, ya ya Kemal'in, Mehrika, Sultan'a aşık gençlerim, benim ona cevabım oldu. Şimdi dönen nesi ifade eden cevabım oldu. Ona ithaf ettim ona, o farkına varır mı varamaz mı tabi, kabirdeki durumuna bağlı. Kimin haklı olduğunu orada anlayacak orada. Ama o da bir yönüyle öyle bir dönemde yaşıyor ki bizden kaçan kaçana. Kendi diyor ki o siyasi edebi portrelerinde mi yoksa Avrupa hatralarında mı? Diyor ki ben sırf Avrupalı olayım diye Paris'te diyor Fransa'da, Orada iş işportacılık yapıp Fransalı geçinen gençlere şahit oldum diyor. Belki görmüşsünüzdür. Elinde el arabaları tezkereler. Orada karpuz kavun satıyor. Parisliyim dedirtmek için. Ben Parisliyim diyor yani orada. İşte Fransızca konuşuyor. Bonjour, bonsoir filan kendini öyle ifade ediyor. Şimdi böyle bir kendinden kaçma var bizde. Ama neye kaçıyorlar? Neyi elde edecekler o da belli değil. Böyle bir dönem. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Yani çocuğum böyle bir dönemde geçmişti. Bize ait her şey tahkir ediliyordu. Namaz kıldığın zaman hep arz ederim ben. İlkokulda tek namaz kılandım. Molla koymuştu adımı. Molla filan değildim. Belki annem elken hatim ettirmişti ama öyle Kur'an'ı bile belki doğru okuyamıyordum. Ama adım idi Mektebin baş öğretmeni tarafından adım idi benim. Şimdi böylesine değerlerimizin tezif edildiği bir dönemdi. Hafife alındığı bir dönemdi. Kendi değerlerimize yeniden saygıyla döndük mü, dönmedik mi? Evvela kendi değerlerimize karşı içimizde hayranlık uyanması lazım. Yeniden onları kurcalayıp, eşeleyip ortaya çıkarmak lazım. Hayatımıza mal etmek lazım. Müslüman olmadan üzülmemek lazım. Utanmamak lazım. Burada isterseniz Kerim'in başından geçen ise bir kere de arz edeyim. Bana çok dokundu. Konferans verdik diyor. Ben de bildirimi sundum. Orada çok yiğitçe bir Yahudi çıktı konuştu diyor. Çok yiğitçe konuştu. Müslümanlık değerleri itibariyle ulaşılmayan bir şey dedi. Aşılamayan bir şeydir dedi. Yiğitçe konuştu. insaflı konuştu. Cenab-ı Hak Efendimiz nasıl istiyorsa ufka ulaşmaya muvaffak kılsın. Ben de bildirimi sundum. Dışarıya çıkarken bana dedi ki Kerim dedi. Sen Müslümansın dedi. Dimdik dur dedi. Utanma dedi. Biz kendi kendimize bunu diyemedik. Bazımız bıyığımızı kestik, kusura bakmayın. Bazımız başımızı açtık. Bazımız frenk urbalarına büründük, bazımız başka şeyler. Fransa'da Osmanlı urbaları giyiliyordu. Versay Sarayı'nda. Modaydı orada. Sarık sarmak, pişton giymek, çepken giymek, bele pişton sokmak burada, aşağıya şalvar giymek, kaytanlı şalvarlar giymek. Versay'da modaydı. İleri olanlar öyle giyiyorlardı. Bir dönemde onlar sizi imreniyorlardı ve sonra bir dönemde adım adım onları takip edecekler. Hatta kellerin deliğine girseler, kellerin deliğine girecekler. ''Yahudi Nasara mı?'' diye sorulduğunda da ''Allah Resulü başka kim olacak?'' diyor. Bir gün öyleydiniz, kendi değerlerinize sahiptiniz, kültür değerlerinize karşı saygı duyuyordunuz. Siz kendi değerlerinize karşı saygısız davranmaya başlayınca el alem niye saygı duysun ki? Neden Pierre Lottiler çıksın ki yani? Neden sizin için destan kessinler ki o insanlar? E bu açıdan bizim için insani değerler bizim kültür kaynaklarımızdan kaynaklanıyor. Temel kültür dinamiklerimizden kaynaklanıyor. Yeniden dönüp onlara sahip çıkmak lazım. Bana inanın yani, bana ihtimad edin. Falana filana benzemekle onlara katiyen şirin görünemezsiniz. Sizin hakkınızı hüküm vermişlerdir. Hz. Üstad'ın ifadesiyle bir de bunlar kendi dostlarına, taraftarlarına, kendi cephelerine ihanet edecek kadar dönek insanlar. Bugün bize şirin görünüyorlar, yarın kime şirin görünecekleri belli olmaz. وَلَنْ تَرْضَ ankel الْيَهُودُ وَلَنْ Nasara, وَلَاً دُعَل۪ينَ وَلَاً مَغْدُوبُونَ velel kafirun velel mulhidun velel murtedun velel fasikun velel fajirun velen ta'du ankelehudu velen nasar hatta tattabi'a milletum onların milletlerine milimim milimine uymadıktan sonra katiyen onların gönüllerini alamazsınız onları hoşnut edemezsiniz kendi değerlerimize dönme zamanı gelmiştir çoktan evet belki bazı şeyler için bir şey diyemiyorum onlarda böyle farz değilse vacip değilse ama bana göre bir kılık kıyafet bile çok önemli yani. Kendi bulunduğumuz yerde hiç olmazsa, kendi değerlerimiz zaruriyatından haciyatına, haciyatından tahsiniyatına kadar usulü fıkıh üslubuyla arz edeyim ben. Bize ait ne kadar kıymetli şeyler varsa hepsini birer tac gibi başımıza koymalı ve iftar etmeliyiz. Çok rahatlıkla böyle ben Müslümanım burada da ben Müslümanım. Milimi milimine yaşarım Müslümanlığı, yaşamaya çalışırım. Hiç taviz vermem ondan Müslümanlıktan. Ama benim Müslümanlığı böyle algılamam ve böyle yaşamam, başkalarını kucaklamama mani değil yani. Ben bir insan olarak Hristiyan'a hak ettiği durumuna, konumuna göre saygıyla gösteririm. Yahudi'yi de öyle kabul ederim. Bu açıdan bu bizim kendimizi ifade etmemizdir, kendi kültür değerlerimizde. Dolayısıyla evrensel insani değerlerle kendimizi ifade etmemiz demektir. Bana göre Hazreti Bediüzzaman zaman o çöreği açmıştır. Bir sakalına dokunmuş adam ama arkasındaki talebeleri biraz düşünmüş. Fakat çevresinde bir sürü sakallı insan vardı. Biz hepimiz Hulusi Abi sakallı tanıdık. Tahiri Mutlu Abi sakallı tanıdık. Mustafa Gülü sakallı tanıdık. Ta niceleri var. Mehmet Feyzi Efendi merhum cenet olun sakallıydı. O devasa kahmet bir kutup muydu, kutbulaktak mıydı? Hafsa Ali abi, Hasan Feyzi abi, bunlar hepsi birer kıymetti. Ve bu insanlar hepsi bizim değerlerimize sımsıkı bağlı kimselerdi. Ve öyle yaptıklarından dolayı, karşıdan da karşı taraftan da bunlar hüsnü kabul gördüler. Döneklik töhmeti altında olmadılar. Nasıl inanıyorlar, nasıl düşünüyorlarsa öyle yaşadılar. Bence kültür değerlerimizin en küçüğünde bile fedakarlıkta bulunmamak lazım. Nasıl bir mantı giyer bizim hanımımız? Bence öyle giymeli yani. Nasıl bir başörtüsü yapar? Bence öyle yapmalı. Bence aşağılık kompleksi içine girmemeli yani. Yiğitçe davranmalı bunda. Ve göreceksiniz zamanla başkaları imrenecektir ona. Hatta burada yine antiparantist bir şey arz edeyim. O başını kapıyanlar var ya benim gözümde Rükten inmiş melek gibi geliyor. Diyorum ki buna saygı duyulur. Allah müsaade etse buna rükü edilir diyorum. İçimden öyle geliyor yani. E niçin o zaman ben kendi değerlerimden kaçacağım? Neden kendimi kendim olarak, kendi kültür değerlerimle, İslam'ın ortaya koyduğu değerlerle ifade etmeyeceğim? Tavırlarımla onları ortaya koymayacağım. Niye ezileceğim ben orada? Benim tavırlarımda ve davranışlarımda Allah'ın dediği şeylerini maya. Efendimizin dediği şeylerin numayen sallallahu Niçin bunlardan utanacağım, aşağılık kompleksine gideceğim? Nasıl bunları ihya ederiz? Çevremize söyleyerek, duyurarak yani. Ben üzülerek ifade edeyim. Bazı bacılarımız, bazı hemşirelerimiz, bakıyorum ben, böyle bizim değerlerimizden kaçarak, günümüzde moda, değişik böyle, yırtmaçlı şeyler, mantolar, ona göre pardü düşerler filan ona göre kılık kıyafet filan başların ona göre sarmalar yüzlerin ona göre açmalar vel aterkenu ilallezine zalemu fetemassikumun nar o zalim ve kafirlere en küçük bir meyille meyil etmeyin meilde bile bulunmayın cehennem azabına duçar olursunuz Kur'an ferman ediyor İnsanın yozlaşması, kendi değerlerini kaybetmesi yavaş yavaş olur. Hasta hasta olur. Sonra bütün kendi değerlerinden tecerrür eder, hiç farkına varmadan. Rabbi fir' varham ente hayru rahimin. Hata ettim sallahfez. Allahum Allah la. Varhamna ve tecazen siyatina ve far fadrrecatna